Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Binlerce kişi Paris anlaşmasının bir buçuk derece hedefine ulaşmak için Glasgow'da bir araya gelirken sendikalarda COP26'da kendilerine söz hakkı verilmesi için çağırdı bulunuyor. Sendikalar COP26 liderini işçilerin konferansın öncesinde, sırasında ve sonrasında iklim sorunları hakkında söyleyeceklerini duymaya çağıran bir mektup yazdı. Unity İtfaiyeciler Sendikası, Uluslararası Eğitim Sendikası, İletişim İşçileri Sendikası ve Kamu ve Ticari Hizmetler Sendikası da dahil olmak üzere önde gelen 14 sendikadan yetkililer müzakerelere işçilerin dahil edilmediğini söyledi. Sendikalar, liderler gezegeni en iyi şekilde nasıl koruyacaklarına dair kararlar alırken işçilerin belirli konularda merkezi söz sahibi olma zamanının geldiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Güney Afrika'nın kömürden daha hızlı bir çıkışı finanse etmesine yardımcı olmak için milyarlarca dolarlık bir ortaklıkta İngiltere, Fransa, Almanya ve Avrupa Birliği'ne katıldı. Ve bunun diğer ülkeler için bir model olması bekleniyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson Glasgow'da Birleşmiş Milletler COP26 zirvesinde girişimin toplam değerinin 8,5 milyar dolar olduğunu ve kömürün uluslararası finansmanını keserek dünyanın iklim hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacağını söyledi. Dünyanın 12. en büyük sera gazı yayıcısı olan ve elektriği için büyük ölçüde kömür enerjisini dayanan Güney Afrika, fonun 2030 itibariyle emisyonları azaltmak için daha iddialı bir tarihte bulunmasına yardımcı olacağını söyledi. En kirletici fosil yakıt olan kömürün bütün dünyanın Paris anlaşması kapsamında küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlandırma hedefini tutturması ve iklim değişikliğinin en yıkıcı etkilerini önlemesi için hızla kullanımdan kaldırması çok önemli. Birçok yoksul ülke iklim değişikliği konusunda tarihsel sorumluluğu olan daha zengin ülkelerden fon olmadan daha ileri gidemeyeceklerini söyleyerek iklim finansmanını COP26'nın merkezine yerleştirdiler. Yeşil Gazete'de yer alan bir habere göre Vegan Derneği Türkiye tarafından 15 Kızılgeyi'nin katledilmemesi için Tarım ve Orman Bakanlığı'na karşı 19 Ekim'de açılan davada ara karar açıklandı ve Bolu İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı. Bolu İdare Mahkemesi davalı bakanlıktan dava konusu işlemin hukuki ve maddi gerekçelerine dair ayrıntılı açıklamalar içeren belge ve raporların 15 gün içinde kendilerine ulaştırılması gerektiğini belirtti. Türkiye Vegan Derneği 28 Şubat 2022 tarihinde avı planlanan tüm bireylerin kurtulabilmesi için bakanlık izniyle yürütülen av turizmi ve avcılık faaliyetlerinin etik ve hukuk ve binim dışı olduğunun altını çizerek bir kez daha yürütmenin durdurulması için avcılığın yasaklanması için çağrı yaptı. 2021-22 av sezonunda Bolu ile birlikte Eskişehir, Bilecik, Ankara, Kütahya, Kastamonu, Çorum, Denizli, Afyon, Karahisar ve Maraş'ta da kızılgeyiklerin yaşam hakkı en az 9.300 liradan en fazla 37.700 liraya kadar satışa çıkarılıyor. Sivil toplum kuruluşları ve barolar bakanlığa dava açarak avlara engel olmadığı takdirde av ajantaları aracılığıyla 44 Avcılar tarafından 23 olmak üzere toplam 67 kızılgeyik Türkiye çapında av katliamlarında öldürülecek. Kızılgeyikler Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin yanı sıra iç mevzuat dahilinde bakanlığın da koruma altına aldığı hayvanlar listesinde. Ancak yerli yabancı, avcı ve ajenta kotaları ile devlet misafiri ve diplomat kotası listesinde yer alarak yine bakanlığın çıkardığı av turizmi uygulama talimatı kapsamında Kızılgeyiklerin avlanmasına izin verilir. Kırsal kalkınma, kamu yararı, popülasyon kontrolü, turizm geliri adı altında meşrulaştırılmaya çalışılan ve kamuoyundan gelen tüm tepkilere rağmen av turizmi adı altında sürdürülen av katliamında geçen yıl ceylan, yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, Anadolu yaban koyunu, kızılgeyik, karaca ve yaban domuzu dahil olmak üzere en az 798 yaban hayvanı öldürülmüştü. İstanbul'da hava kalitesinin en düşük olduğu bölgeler Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Bağcılar ve Sultan Gazi. Uluslararası Hava Kirliliği Önleme Birliği Başkanı Profesör Doktor Selahattin İncecik konuyla ilgili Dünya Sağlık Örgütüne göre her yıl 7 milyon insan hava kirliliği nedeniyle erken ölüm riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle trafiğin yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmayın. Yorumunda bulundu Profesör Doktor Selahattin İncecik. Daha da yer alan habere göre Profesör İncecik İstanbul'da 1990'lı yıllara kadar hava kirliliğinin temel kaynağının konutlardaki ısınma, trafik ve sanayi olduğunu ancak günümüzde bu sıralamanın değiştiğini ve trafiğin ilk sırada yer aldığını kaydetti. Profesör İncecik şu an İstanbul'da 4,5 milyon araç var. Bu araçların 3,5 milyonunu otomobiller Uluslararası Hava Kirliliği Önleme Birliği Başkanı bu semtlerdeki hava kirliliğinin yoğun olması nedenlerini ise şöyle anlattı. İstanbul'un topografyası düz değil ve her semtteki nüfus yoğunluğu farklı. İstanbul'da bazı bölgelerde trafik yoğunluğu var. Bu nedenle İstanbul'un bazı bölgelerinde ciddi bir hava kirliliği gözleniyor. Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Bağcılar...